Nahl Suresi Mekki dönemin sonlarında nazil olmuştur. 128 ayettir. Bal arısı manasına gelen Nahl, 68. ayette geçer. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Etâ emrullâhi felâ testa'acilû. <Sessizlik> Allah'ın emri ha geldi ha gelecek. Artık onun gelmesini çabuklaştırmak istemeyin. Allah, müşriklerin koştuğu ortaklardan münezzehtir, yücedir. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْدِرُوا اَنْ اَنْدِرُوا اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَفَ Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere Benden başka Tanrı yoktur. Bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. O, gökleri ve yeri hikmetle, ciddi bir maksatla yarattı. O, müşriklerin koştukları ortaklardan yücedir. <gülüyor> Nitekim o, insanı bir damla sudan yarattı. Ama o yaman bir hasım kesili verdi. Allah davarları da yarattı. Bunlar da sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz. Onları akşamleyin ağıllarına getirir, sabahleyin otlaklara götürürken Bambaşka bir zevk alırsınız. Bunlar yüklerinizi taşırlar. Öyle uzak diyarlara kadar götürürler ki, onlar olmaksızın son derece zahmet ve meşakkat çekmeden varamazdınız oralara. Gerçekten bunları size amade kılan Rabbiniz pek şefkatlidir, rahmet ve ihsanı boldur. Hem binmeniz hem de zinet olsun diye atlar, katırlar, merkepler yarattı. Hem sizin bilemeyeceğiniz daha neler neler yaratacak. Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. Kimi yollar ise eğridir. Şayet o dileseydi hepinizi toptan doğru yola getirirdi. وَالَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنَ O'dur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Allah, o su sayesinde, sizin için ekinler, zeytinlikler, hurmalıklar, üzüm bağları, ve çeşit çeşit meyveler yetiştirir. Elbette bunda, düşünen kimseler için, alınacak bir ders var. Hem geceyi ve gündüzü, Güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Diğer yıldızlar da onun emriyle size rağm edilmiştir. Elbette aklını çalıştıran kimseler için bunda alınacak nice dersler var. <gülüyor> Yeryüzünde türlü türlü renklerle her çeşitten bitki ve hayvan olarak sizin için yarattığı daha neler neler var. Elbette bunda düşünen kimseler için alınacak ibret var. Yine odur ki denizi sizin hizmetinize verdi ki, oradan taptaze et ve takınıp kuşanacağınız zine eşyası çıkarasınız. Denizde gemilerin suları yara yara akıp gittiklerini görürsün. Bütün bunlar, O'nun lütfedeceği nasibi aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Hem hareketiyle sizi sarsmasın diye, yeryüzüne ağır baskılar çaktı, sabit dağlar koydu. Amaçlarınıza ermeniz için, ırmaklar, geçitler yerleştirdi. وَعَلَامَاتٍ Yol bulmada yararlanacağınız daha birçok alametler, işaretler koydu. Yıldızlarla da bir kısım insanlar yol bulurlar. اَفَمَنْ يَخْلُقُ Yaratan, hiç yaratamayana benzer mi? hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Halbuki Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, mümkün değil sayamazsınız. Gerçekten Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. وَاللّٰهُ Allah sizin neleri gizleyip, neleri açığa vurduğunuzu pek iyi bilir. O müşriklerin Allah'tan başka ibadet edip yalvardıkları sahte tanrılar ise,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 sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyken ahireti inkar edenlerin kalpleri bu gerçeği de inkar eder. Hep kibirlenip dururlar.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 Onlara, Rabbiniz ne gönderdi denildiğinde, öncekilerin masallarını derler. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سَاءَ مَا Böylece kıyamet günü, kendi günahlarını tas tamam yüklenmelerinden başka, bilgisizlikleri sebebiyle saptırdıkları kimselerin günahlarının epey bir kısmını da yüklenmeleri için böyle derler. Bak, ne fena bir yük yükleniyorlar. قَدْ مَكَرَ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ مِنْ فَخَرَّ مِنْ الْعَذَابُ مِنْ لَا يَشْعُرُونَ Kendilerinden önceki kafirler de peygamberler için hileler, tuzaklar kurmuşlardı.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 Gerçekten her türlü zillet ve sefalet bugün kafirlerin başınadır derler. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَاءٍ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 كَذَٰلِكَ يَجْزِ اللّٰهُ Adın cennetleri. Oraya girecek onlar. Zemininden ırmaklar akar. Onlara orada ne isterlerse var. İşte Allah müttakileri böyle mükafatlandırır. اَلَّذ۪ينَ Onlar ki, melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size, yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennete derler.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 alay ettikleri şeyler Ve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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا عَلَيْهِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ Biz her millete bir peygamber gönderdik. O da,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 İl tahrisalehudahum feinnallaha Sen onların hidayete gelmelerine ne kadar düşkün olsam da şunu bil ki Allah dalalette bıraktığı kimselere hidayet vermez onlara yardım eden de bulunmaz وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ يَمُوتُ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Onlar var güçleriyle yemin ederek, Allah, ölen kimseyi diriltmez, dediler. Hayır, diriltecek.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 Bunu bir bilselerdi. El-lezîne ve rabbihim O muhacirler hak yolda sabreder ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler. Ve min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 وَاَنْزَلْمَا الذِّكْرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Evet, belgeler, mucizeler ve kitaplarla gönderdik onları. Sana da ey Resulüm, bu zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın. Umulur ki düşünüp anlarlar.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 Eksilte eksilte alıvermesinden emin mi oldular? Demek ki Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. <gülüyor> Görmüyorlar mı ki,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 Herhangi bir canlı olsun, melaike olsun, hepsi Allah'a sevde eder, asla kibirlenmezler. Üstlerindeki Rablerinden korkar ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.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 أَفَغَيْرَ <gökler> Göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur. İtaat daima O'nadır. Öyleyken Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ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 لِيَكْفُرُوا بِمَا İşte bunca nimete şükür yerine neticede böyle nankörlük ederler. Şimdi bir süre eğlenin bakalım. Yakında başınıza gelecek akibeti öğrenirsiniz. وَيَجْعَلُونَ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 وَيَجْعَلُونَ لِللّٰهِ Allah'ın kızları olduğunu iddia ediyorlar. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Hoşlandıkları erkek çocuklarını ise kendilerine yakıştırırlar. وَإِذَا ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ Onlardan birine bir kızının dünyaya geldiği müjdelenince, öfkesinden ve üzüntüsünden yüzü mosmor kesilir.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 Allah'ındır. Aziz O'dur. Hakim O. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ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 Doğrusu davarlarda da size deliller vardır. Zira size onların karınlarındaki işkembe ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِدُونَ مِنْ مُسَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا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 Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan, kendine göz göz ev, kovan edin. ثُمَّ كُلِي يَخْرُجُ <Sessizlik> <Sessizlik> Sonra da her türlü meyveden yede, Rabbinin sana yayılman için belirlediği yolları tut. Onların karınlarından,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 Allah fadıl bazıl Allah size ve rızık hususunda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 Çünkü Allah benzeri olmadığını bilir, ama siz bu gerçekleri bilmezsiniz. Zara Allahu, məthələn əbdəm, mamluk el la yadır <gülüyor> ıla şeeyi, və mırızqına hüm inna rızqan həsena, və mırızqına hüm inna rızqan həsena, fəhu yünfık minhü sırı Allah size bir temsil getiriyor. Bir tarafta, bir şahsın kölesi olup, hiçbir güç ve yetkisi olmayan, aciz bir adam. Öbür tarafta, kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki, o maldan, Gizli açık, dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler, övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler. <gülüyor> Allah bir de şu temsili getiriyor. İki kişi var. Birisi dilsiz, hiçbir şey beceremez. Efendisine sadece bir yük. Ne tarafa gönderse, hiçbir işe yaramaz. Şimdi, hiç bu zavallı ile, hakkı hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dost doğru yol üzere ilerleyen bir insan, eşit tutulabilir mi? وَلِلَّهِ <gülüyor> Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyametin oluş işi ise başka değil. Ancak göz açıp kapama yahut daha da kısa bir anda olup biter. Şüphe yok ki Allah her şeye kadir. Vallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ve cealalekum es-sem'a ve'l-absara vel Allah sizi analarınızın karınlarından öyle bir halde çıkardı ki hiçbir şey bilmiyordunuz Öyleyken, size kulaklar gözler kalpler verdi ki şükredesiniz <gülüyor> gökyüzünün genişliğinde Allah'ın emrine ram olarak uçan kuşları görmezler mi? Bunları orada Allah'tan başkası tutmuyor. Elbette bunda iman edecek kimseler için çok deliller, çok işaretler vardır. وَاللّٰهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ve وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفْوُنَهَا يَوْمَ Allah, evlerinizi, sizin için bir huzur ocağı yaptı. Davarların derilerinden de, gerek göçtüğünüz, gerek konakladığınız günlerde, sizin için taşınması kolay evler, çadırlar, portatif evler nasip etti. O davarların günlerinden, tüylerinden veya kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız giyilecek, döşenecek ve kullanılacak eşyalar yapma imkanı verdi. Vallahu cealelakum mimma halak bila ve cealelakum minel cibal etnana. وَجَعَلَ Allah, yarattığı şeylerin bir kısmında size gölgelikler, dağlarda da sizin için barınaklar yaptı. Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler, ve savaşta sizi koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah üzerinizdeki nimetlerini tamamlar ki ona teslimiyetle itaat edesiniz. Eğer bunca nimetlere rağmen yüz çevirirlerse sen sorumlu değilsin. Çünkü senin açık tebliğden başka bir görevin yoktur. Müşrikler, Allah'ın nimetini bilmekle beraber, bunları kendilerine veren Allah'tan başkasına ibadet etmekle, bu nimetleri inkar ederler. Onların çoğu, işte böyle nankördürler. Gün gelir, o gün her ümmetten birer şahit getiririz. Artık ne o kafirlere konuşmaları için izin verilir, ne de özür dileme imkanı bırakılır. O zalimler cehennem azabını görünce yalvarıp yakarırlar. Fakat ne azapları hafifletilir ne de kendilerine mühlet verilir.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 Müşrikler, orada şeriklerini görünce, Yüce Rabbimiz, işte senden başka yalvardığımız, sana ortak saydığımız putlarımız, onlar yok mu onlar, işte onlar bizi şaşırttılar der. Onlarsa, bunların suratlarına şu sözü çarparlar, yalancının tekisiniz siz. Ve o gün zalimler Allah'ın hükmüne teslim olur, uydurdukları tanrılar da kendilerini bırakıp ortalıkta görünmez olurlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا Onlar ki, kendileri kafir oldukları gibi, başkalarını da Allah yolundan çevirirler. İşte başka insanları da ifsad ettikleri için, onların cezalarını kat kat arttırırız.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 Gün gelir, her ümmetten kendilerine birer şahit getiririz. Seni de, ümmetin üzerine bir şahit olarak getirip dinleriz. Ey Resûlüm! İşte sana bu kutlu kitabı indirdik ki, her şeyi açıklasın, doğru yolu göstersin. Allah'a teslimiyetle itaat edecek olanlara, rahmetin ve müjdenin ta kendisi olsun. İn Allah ya'mur bil adli ve'l ihsani ve ita'i'd-kuba ve yanhâ 'anil tahşâi ve'l Allah adaleti hatta adaletten de fazla olarak ihsanı, en güzel davranışı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve tecavüzü yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Ve evfû bi'ahdillâhi iza ahettum ve la tenkudu'l-aymâne ba'de tevkîdihâ ve la tenkudu'l-aymâne ba'de tevkîdihâ ve kad ce'altumullâhe aleykum kefîlâ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا Bir de sözleşme yaptığınızda, Allah'ın huzurunda verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kefil ederek bağlandığınız yeminleri tevkid ettikten sonra bozmayın. Hiç şüphe yok ki, Allah yaptığınız her şeyi bilir.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 ولو شاء الله لجعلتم أمته واحدة ولك يضل من يشاء ولك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا عما كنتم تعملون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 وَلَا تَتَّقِدُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ Yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve fesat aleti yapmayın ki Sonra ayağını sapa sağlam bastıktan sonra kayabilir. İnsanları Allah yolundan alı sebebiyle kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de size pek büyük bir azab olur. Wa la tajtaro bi ahdillahi tamal alqalila inna ayyidallahi huwa khairul lakum in kuntum taalmu.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 وَمَا عِنْدَ وَلَنَجْزِيَنَّ صَبَرُوا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sizin elinizdekiler tükenir ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek kötülüklerini bağışlayacağız. من عمل صالحا من ذَكَرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه. هو حياة طيبة ولنجزيهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون.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 اِنَّمَا Onun nüfuzu ancak onu dost edinenler ve onu Allah'a ortak sayanlar üzerindedir. وَاِذَا Ayetin, kâlu, kâlu, muhterin, Biz bir ayetin yerine onun hükmünü ne edecek başka bir ayet getirdiğimiz zaman ki Allah göndericiyi ayetleri pek iyi bilmektedir. Onlar sen iftiracının tekisin dediler. Hayır, hiç de öyle değil. Onların çoğu işin gerçeğini bilmiyorlar. Söyle onlara, iman edenlere tam bir sebat vermek, ve Allah'a teslimiyet gösterecek Müslümanlara bir hidayet ve müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbin tarafından gerçek olarak getiren ruh Kudüs'tür. وَلَقَدْ لَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٍ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ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 اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا Allah'ın ayetlerine iman etmeyenler var ya, onlar inkârı tercih ettikleri müddetçe Allah onları hidayete erdirmez. Onlara gayet acı bir azap vardır. Allah'ın ayetlerine iman etmeyenlerdir ki, uydurdukları yalanı Allah'a mal ederler. İşte yalancıların ta kendileri onlardır.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 Bundan sonra şunu bil ki, şüphesiz senin Rabbin, mihnet ve işkenceye, zulme ve baskıya uğradıktan sonra, mücahede edip sabreden, ardından da hicret edenlerle beraberdir. Evet Rabbin,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 Asla iflah olmazlar. Meta'un ve Onların bütün bulacakları dünyanın azıcık bir zevkidir. Onlara gayet acı bir azap vardır. Ve aleyke min وَمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Yahudilere de daha önce sana bildirdiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Bununla biz onlara zulmetmedik. Lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.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 bütün hayırlı halleri kendinde toplayan bir önder O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Allah'ın nimetlerine şükreden bir zat idi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmiştir. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Biz ona dünyada iyilik verdik. Elbette o, ahirette de salihlerden olacaktır. ثُمَّ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ أَلِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Sonra da sana vahyettik ki doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine tabi ol. Zira o müşriklerden değildi. İnne <Sessizlik> ma'cünel Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz edilmiştir. Rabbin kıyamet günü ihtilaf ettikleri hususlarda onlar hakkında elbette hükmünü verecektir. Ud'u bil hikmeti vel ve اِنَّ Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle davet et. Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin elbette yolundan sapanları en iyi bildiği gibi, Kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir. Ceza verecek olursanız, size yapılan muamelenin misliyle cezalandırın. Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu sabredenler için daha hayırlıdır. وَمَا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَيْقٍ يَمْكُرُونَ Sabret! Senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Kafirlerin yüz kevirmelerinden mahzun olma. Yaptıkları hilelerden dolayı da telaş edip darlanma. Çünkü Allah fenalıktan korunanlar ve hep güzel davrananlarla beraberdir.